zu bill hisse mi Al Alim Mine şey Tanir racim Rabbi bir kemin hemez za şeyın ve bir ke Rabbi en yazurul Bismillahirrahmen rahim Kuzu bir Rabbi nesi mekin nesi Min şerril vesvesesin hannas. Ellezî yevesvisu fî sudûrin nâsi minel cinneti ven nâs. Bismillahirrahmanirrahim. İnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebiy. Ya Yâ eyyuhellezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslime. Sadakallahü'l-Azim Sallu ala Resulina Muhammed Sallu ala Şefii Zünubina Muhammed Sallu ala Tabibi Gulubina Muhammed Ol menba'i bağ belagat, ol mahzeni i fazl-ı saadet, ol andeli bir gül zar-ı fesahat, Muhammed Mustafa'a salavat. Allahümme salle ala seyyidina Muhammedin ve ala el seyyidina Muhammed Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddin İyâke na'budu ve İyâke nesta'in al sırâta müstakîm Sırâta lezîne en amte aleyhim Veyril mağdûbi aleyhim veleddaallîn Amin ya Mu'in. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ehlel kitab lime tuha fi İbrahim'e ve ma unziletit tevratu vel incilu illa min ba'di efe ta'qilun. Ha entüm Ha ila ihace tum lem fima lekum bihi ilm felmetu ha jun fima leise lekum bihi ilm wallahu yalemu ve entum la talemun sadakallahu alazim ve bellalena rasuluna ve rasulul kerim ve nahnu ale ma qale haligun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 hususi ile okuduğum şu ayeti celilelerinde buyuruyorlar ki Estaizu billah Bismillahirrahmanirrahim Ya ehlel kitab lime tuha cune fi ibrahime ve ma unziletit tevratu vel incilu illa min badih efe la tagilu çok aziz ve muhterem müminler Bugünkü okuduğum ayet-i celilelerde Rabbimiz Celle Celaluhu Hazretleri son zamanlarda dünyada ve dolayısıyla memleketimizde ortaya çıkan bazı hususlara ışık tutuyor, işin doğrusunun ne olduğunu öğretiyor ve böylece de bizi yanlıştan korumuş oluyor. Nedir ortaya çıkan? Şimdi hepiniz duymuşsunuzdur. Biliyorsunuz dünyada bir şey yapılmış. Film çevrilmiş. Bu filmde mevzu edilen Hazreti İsa aleyhisselamın son birkaç saati üç saat, beş saat veya on saati çarmıha gerilmiş vaziyette Yahudiler tarafından öldürülmüş, kendisine çok büyük sıkıntılar verilip işkenceler yapılmış. Bu dünyada gösteriliyor ve bütün gençler gerek üniversiteli, gerek orta dereceli okullarda ondan sonra televizyonlar vasıtasıyla evlerde herkes şöyle bir kanaate sahip oluyor. Hazreti İsa demek ki Yahudiler tarafından Büyük bir işkenceye tabi tutulmuş, öldürülmüş, çarmıha gerilmiş ve zulme uğramış. Bunları duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? Çoluk çocuk bunları böylece görüyor. İnsan Müslüman olarak şunu düşünür. Acaba bunun doğrusu nedir? Yani hakikaten Hazreti İsa Aleyhisselam böyle bir muameleye maruz kaldı mı? Ondan sonra Hristiyanlık alemine gidiyorsunuz, orada çarmıha gerilmiş bir insan resmi ellerinden efendim istavroza çakılmış. İşte Hazreti İsa böyle insanların günahı için kendisini çarmıha gerdirmiş ve insanlığı da böylece günahtan kurtarmış. Bunu da görüyoruz ve din adına bu da telkin ediliyor. Bunun yanında son zamanlarda son zamanlarda dünyada şöyle bir husus gelişmeye başladı. Biliyorsunuz dünyada din namı altında inanılmış bir takım hususlar var. Mesela ne var? Hristiyanlık var. Musevilik var ki bunlara semavi din diyorlar. Bir de tabi İslamiyet var. Müslümanlık var. Bunun dışında öyle manevi ve mukaddes gibi görülen inançlar varsa da bunlar mesela Çin'de daha hakim olan Konfüçyüs bu felsefi bir mezheptir daha ziyade. Bir şahsın teorik olarak ortaya attığı görüşlerdir. Bunun etrafında toplananlar var. Şimdi insanlar, kalkmışlar ortaya çıkarak diyorlar ki, efendim bunlar bir diyalogla bir araya gelmeli, birbirleriyle konuşup anlaşmalı ve böylece de dinler adında ihtilaf ortadan kalkıp bir birlik, beraberlik meydana gelmeli. Öyle mi? Bunun için de bir gayret, bir çalışma. Şimdi... Tabii bütün bunlar ortada olabilir bir takım maksatları olur. Fakat biz Müslümanlar olarak yapılan bu tür işleri önlememize vesairemize bize bizim için imkan yok. Ama bizim için mümkün olan bir şey vardır. İşin doğrusu nedir? Onu bilebilmektir. Öyle mi? İşin doğrusu nedir? Müslüman olarak e, hakikaten yeryüzünde Hristiyanlık diye hak olan bir din var mı? Musevilik diye keza bir din mevcut mu? Bu dinler var ise bunlara efendim bir meşruiyet kazandırarak bunları bir araya getirip mütalaa etmek birbirleriyle efendim kaynaştırmak mümkün mü? Ha. Bu mevzuda Müslümanlar olarak inancımızı alakadar eden bir husus olduğundan dolayı Dolayı bu hususa Kur'an-ı Kerim'de nasıl ışık tutulmuş? Kur'an-ı Kerim bu hususta ne diyor? Bugünkü konuşmamda bunları izah ederek işin doğrusunu anlayıp bir takım yanlış propagandaların tesirinde kalarak inanç ve itigadımıza zarar gelmesini önlemeye çalışacak ve gayret edeceğim. Evet, şimdi yanlışları önleyebilmek için. Bu e, efendim izahatı yapıp işin doğrusunun ne olduğunu izah et çalışacağım. Evvela ayet-i celile ve hadis-i şeriflere geçmeden evvel sizlere akıl ve mantık yoluyla bir hususu izah edeyim. Bir defa bütün insanların müyan insanlardan ziyade inandık diyenlerin bir noktada bir hususta ittifak etmeleri lazımdır. O da nedir? Şu sualin cevabıdır. Din din ilahi midir yoksa beşeri midir? Yani dini ortaya insanlar mı koyar yoksa dini ortaya koyan başka bir varlık var mıdır? Bunun doğru cevabı şudur. Din İnsanların ortaya koyduğu bir şey değildir. Dini Hazreti Allah vaz eder. Celle celalühü. Dini ortaya koyan Hazreti Allah'tır. Ha. Bu hususta en doğru ve isabetli izahı yapan Molla Husrev Hazretleri, Molla Husrev Hazretleri Osmanlı ulemasındandır ve İslam fıkıhta Usulü fıkıhta çok ileri derecede bir alimdir. Dini tarif ederken aynen şöyledir. Vazun ilahiyün. Din ilahi bir vazidir. Yani dini Hazreti Allah göndermiştir der. O zaman din bunda ittifak etmesi lazım inanan insanların. Din ilahi midir? İlahi'dir. Ha, o zaman İnsanların din adına ortaya bir şey koymaları, hakları yoktur. Sadece Cenab-ı Hakk'ın koyduğu dinin hükümlerini izah etme gayretleri olabilir, o kadar. Onda da haklerini bilmeleri lazımdır. Yine izahı yaptıktan sonra ben bu kadar anlayabildim ve anlatabildim ama işin doğrusunu Hazreti Allah bilir demesi lazımdır. Eskiler hem takva ve hem de insaflı olan alimler bu izahları yaptıktan sonra hep şunu söylemişlerdir sonunda. Allahu alem biz savab. Doğruyu Hazreti Allah bilir demişlerdir. Bakınız insaflar beni, bu budur ben böyle anlıyorum dememiş. Ve daima benim bu hususta anlayabildiğim bu kadardır ama doğrusunu Hazreti Allah bilir demişlerdir. Ve böylece de ilmin tavazuunu göstermişlerdir. Evvela Ümmet-i Muhammed nedir? Onu iyi tanıyalım. Bu ümmet öyle bir ümmettir ki Cenab-ı Hak Ümmet-i Muhammed'i vasat bir ümmet yapmış. Vasat tabiriyle vasıflandırmış. Vasat demek doğru demektir orta demektir. Ve ümmeti Muhammed'i yarın ahirette şahit olarak Hazreti Allah huzuruna alıp dinleyecektir. Ümmeti Muhammed bu bakımdan çok kıymetli ve mevki'i çok yüksektir. Kur'an-ı Kerim'de bakınız. Bakara Suresi'nin Bakara Suresi'nin 142 ve onu takip eden ayeti celilelerde Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Bu ayeti celileler peygamberimizin Medine-i Münevvere'de kıblenin tahvili vuku bulduğu zamanki ortaya çıkan durumdur. Kıblenin tahvili yani kıblenin değişmesi. Biliyorsunuz peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke-i Mükerreme'de iken de Medine-i Münevvere'de iken de namaz kılarken Kudüs'e doğru dönerdi. Medine'de 17 ay kadar Kudüs'e doğru dönerek namaz kıldı. Namaz kıldı. Ve bu durum Yahudileri hem memnun etti hem de şımarttı. Hem memnun etti hem de şımarttı. Bunun üzerine Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ile arasında şu şekilde bir konuşma geçtiğini Fahreddin Razi Hazretleri tefsirinde nakleder. Der ki Cebrail aleyhisselama: "Ya Cebrail, Yahudilerin çok şımarık hareket ettiklerini görüyorum. Görüyorum. Kudüs'e doğru namaz kılıyorum. Kıble olarak o tarafta, o tarafa dönüyorum. Evet. Hazreti İbrahim'in de kıblesi olan Kabe'ye doğru dönme arzum içimde uyanıyor diyor. Bunun üzerine Hazreti Cebrail'in Resulullah'a cevabı şudur. Ya Resulallah ben de senin gibi bir Hazreti Allah kuluyum. Yani onun yarattığı onun bana verdiklerini size getirebiliyor. Kendi arzum ile hiçbir şey yapamıyorum böyle bir arzun varsa onu hazreti Allah'a arz et Cenab-ı Hak efendim her türlü isteklere lütfediyor ihsan ediyor cevap veriyor böyle bir arzun olursa Cenab-ı Hakk'a arz et bunun üzerine Resulullah Efendimiz Cebrail Aleyhisselam bana bir haber getirecek diye zaman zaman başını yukarı kaldırıp semaya bakar bunun üzerine de Cenab-ı Hak şöyle buyurur. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Gat nera, muhakkak görüyoruz. Neyi? tegallübe ve çike fissemai. Yüzümü semaya doğru çevirip baktığını görüyoruz Habibim buyurdu Hazreti Allah. Bakın Bakara suresinde bu ayet-i celile 144. ayetledir. Gat nera takallube ve chi kefi sema. Habibim yüzümü semaya doğru çevirdiğini görüyoruz. Ve devam etti bu Cenabı. Fele nuvelliyenneke kıbleten terzahe. Arzu ettiğin kıbleye seni çevireceğiz buyurdu arzu ettiğin kıbleye çevireceğiz. Ve ondan sonra da ilahi emir verildi. Fevelli ve çeke şatral mescidil haram. Haydi şimdi mescid-i harama doğru yüzümü dön ve namazı kıl buyurdu. Medine-i Münevvere'de bu mescid-i kıbleteinde bu vahiy geldi ve Peygamberimiz anında ne yaptı? Tatbikatını yaptı. Bu defa Müsebiler ileri geri konuşmaya başladılar. Münafıklar da konuşmaya başladılar. Dediler ki, dediler ki: "Bunu daha önce namaz üzerine dönüp namaz kıldığı kıbleden çeviren nedir?" Cenab-ıhu böyle ileri geri konuşmalar olunca cenab Hak tekrar Cebrail aleyhisselamı gönderdi ve şöyle buyurdu. Tabire bakınız. Estağfurullah bismillahirrahmanirrahim. Seyaqulu sufaha'u minan nas. İnsanlardan aklı ermeyenler. Sefih demek aklı ermeyen demektir. İşin hikmetini anlamayan demektir. Akılsız. Seyaqulu sufaha'u minan nas. İnsanlardan Bakınız ayeti celiledeki inceliğe tekrar dikkat edin. cenab ı Hak "Seyyakulü süfeha'u mü'minin" buyurmuyor. Yani müminlerden akılsızlar demiyor. İnsanlardan diyor. Herkes dahil. Öyle mi? "Seyyakulü süfeha'u nasi." İnsanlardan akılsızlar yakında söyle söylüyorlar, söyleyecekler. Ne diyecekler? Ma <mâ> vellehum an kıbletihim. Bunların bunları kıblelerinden çeviren nedir? Elleti kanu alayhe üzerinde oldukları yani dönüp de namaz kıldıkları de, kıbleden bunları çeviren nedir diyecekler. Habibim akılsızlar bunu söyleyecekler. Çünkü çünkü Yahudiler batıya Hristiyanlar doğuya dönerek namaz kılarlardı. İbadetlerini yaparlar. Ve onlar sadece doğu ile batıdan başka kıble olmaz diye kabul ediyorlardı. Bunun üzerine böyle ileri geri konuşunca Cenab-ı Hak buyurdu ki Kul Habibim onlara söyle De ki Lillahil meşrigu vel mağrib Doğu da batı da Hazreti Allah'ındır de. Yani doğu, doğu olmak itibariyle kıble olmaya müstahak değildir. Batı, batı olma itibariyle kıble demek değildir. Doğunun ve batının kıble olması Hazreti Allah'ın emrine bağlıdır. Cenab-ı Hak isterse doğuyu, batıyı bırakır, bir başka yeri emreder, orası kıble olur. Öyle mi? Biz böyle yapıyoruz buyurdu. يَهْدِي men يَشَاءُ اِلَى صِرَاتٍ müstakim. Cenab-ı Hak dilediğini hidayete erdirir. Kezalik işte böyle. Cealnaküm ümmeten vasata. Sizi orta bir ümmet kıldık. Vasat aynı zamanda adalet manasına da gelir. Sizi adil bir ümmet yaptık. Sizin değeriniz budur. Sizi adil bir ümmet yaptık. Niçin adil bir ümmet yaptık? Litekûnû şühedâe alennas. İnsanlar üzerine şahitlik yapasınız diye adil birer şahit yaptık sizleri. Nasıl olacak tefsire bakıyorum. Buradaki insanlar üzerindeki şahadet şu. Yarın ahirette Cenab-ı Hak ümmetleri huzuruna çağıracak ve buyuracak ki Peygamberlerim size bugüne geleceğinizi ve bugün tabi tutulacağınız muameleyi haber vermedi mi? İnsanlar da bakacak ki durum tehlike, vaziyet çok vahim, kurtuluşu inkarda bulacaklar. Diyecekler ki hayır ya Rabbi bize kimse böyle bir şey anlatmadı, bugünü, cenneti, cehennemi anlatmadı diyeceklerdir. Cenab-ı Hak işin doğrusunu bildiği halde peygamberleri huzuruna alıp siz bu kullarıma, benim e, vahyimi ve ahirette tabi tutulacakları muameleyi cenneti cehennemi anlatmadınız mı diye soracaktır peygamberlerde anlattık ya Rabbi e ama bunlar inkar ediyor o zaman peygamberlere Cenab-ı Hak deliliniz nedir şahidiniz var mı buyuracak şahidiniz bütün peygamberlerde şunu söyleyecektir ya Rabbi şahidimiz ümmeti Muhammed'dir ya. Ümmeti Muhammed'in mertebesine bakınız. Peygamber şahidi hepsi. Ya Rabbi, şahidimiz Ümmeti Muhammed'dir diyeceklerdir. O zaman Ümmeti Muhammed huzura alınacak ve soracak Cenabı Hak. Ey Ümmeti Muhammed, bu peygamberler ve vazifelerini yapıp insanlara benim vahyettiğim hakikatleri tebliğ ettiler mi? Ümmeti Muhammed ettiler ya Rabbi diyeceklerdir. O zaman herkes hayret edecek. Bunlar ne biliyor böyle bir şey olduğunu? Ümmet-i Muhammed diyecek ki Ya Rabbi sen bizi ahir zaman peygamberine ümmet yaptın. Ve ona gönderdiğin kitapta da bütün bu peygamberlerin vazifelerini yaptıklarını anlattın. Hazreti Muhammed de bunları bize anlattı. Biz ondan öğrendik bu hakikatleri diyecekler. Ve bu peygamberlerin ümmetlerine ahireti ve cenneti cehennemi öğrettiğini biz peygamberimiz Hazreti Muhammed'den öğrendik. Ona inandık. O zaman Cenab-ı Hak "Habibim Hazreti Muhammed'i huzura alın." diyecek ve peygamberimizde bakınız ve yekune rasulu aleyküm şehida. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'le huzura alınıp bak ümmetin ne diyor? Sen bu hususta ne dersin deyince Resulullah Ümmetim doğru söylüyor ya Rabbi diyecektir. İşte ümmet-i Muhammed'in derece ve mertebesi bu ayet-i celile ile ifade ediliyor. Bir daha okuyorum bakınız. Ve kezalike caalnakum ümmeten vasaten li tekunu shuhada ale nasi ve yekun er rasulu aleikum Bunu böylece beyan etti. Ümmet-i Muhammed ...peygamberlerin hizmetlerini yaptıklarına şahit tutulacak. Hazreti Resulullah da Ümmeti Muhammed'i tasdik edip böylece Ümmeti Muhammed'in mertebesi ortaya çıkacaktır. Derecesi. Şimdi Ümmeti Muhammed budur. Şimdi dünyada kalkılmış efendim Ümmeti Muhammed böyle diyor. Hazreti Musa'yı benimseyenler şöyle diyor. Hazreti İsa'yı kabul edenler böyle diyor. Bunlar anlaşamıyor. E ne yapalım? Ne yapalım? Hepsini bırakalım bir kenara. E, herkesin kabul ettiği Hazreti İbrahim var. Hazreti İbrahim'de bir araya getirelim bunları. Olur mu bu? Ne yapalım? Hazreti Muhammed'i bırakalım sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ümmeti olarak... O mertebeyi, o dereceyi bir kenara bırakalım. Vesaireyi terk edelim. Hazreti İbrahim'de bir araya gelelim ve böylece İbrahimi bir din ortaya çıksın. Bu da ne olsun? Dinler arası diyalog olsun. Bir, bir, bir anlaşma olsun. Bakınız. Hazreti Rasulullah'ın devrinde bunun benzeri olmuştur. Medine-i Münevvere'ye Necran'dan Hristiyanlar gelmiştir. Necran'dan. Peygamberimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme demişlerdir ki Ya Muhammed senin söylediğin sözler arasında Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya geldiğine dair bir ifade var. Peygamberimiz evet var diyor babasız dünyaya gelmiştir Hazreti İsa'yı babasız dünyaya geldiğini söylemek onun babasının Hazreti Allah olduğunu kabul etmek değil midir diyorlar şimdi bakınız böyle temelsiz de olsa bir gaziye kurup ortaya bir neticeye çıkarmaya çalışıyorlar ne diyorlar evvela geliyorlar Necran'dan bunlar Hristiyan Diyorlar ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin ifadelerin arasında Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya gelmesine dair ifade var mı? Var. Siz buna böyle inanıyor musunuz? İnanıyoruz. E o zaman Hazreti İsa'nın babasız olarak dünyaya geldiğini kabul etmek demek onun babasının Hazreti Allah olduğunu da kabul etmek demektir. O zaman siz bize benziyorsunuz. Böyle deyince bu mütalaya karşı Hazreti Allah Celle Celaluhu Cebrail Aleyhisselam'ı gönderip şöyle buyurdu. Hiç de öyle zannettiğiniz gibi değil. Hazreti İsa'nın babasız dünyaya gelmesinin ne olduğunu size anlatalım buyurdu Peygamber Cenabı Hak. Estağhizü billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran suresinin evet Ali İmran suresinin 59. ayet ayeti celalesinde şöyle buyurdu. Inne mesele indallahi Adem. İsa indallahi Allahi ke mesele Adam, Hazreti İsa'nın benzeri misali Allah yanında aynen Hazreti Adem gibidir. <gülüyor> Cenab-ı Hak bakın böyle, inne mesele İsa indallahi Allahi ke mesele Adam, aynen Hazreti İsa Hazreti Adem gibidir Cenab-ı Hak'ın dindede. Ne oldu? Halaktahu halakahu min turabin Hazreti Ademi topraktan yarattı Hazreti Allah. Yani dikkat edin maymundan filan ehlileşmedi. Halakahu min turabin Hazreti Ademi Cenab-ı Hak topraktan yarattı. Evet. Sümme <gale> lehu o Hazreti Ademe dedi kün ol dedi fey hemen oldu. Öyle mi? doğrusu budur diyor Cenab-ı Hak. Onu topraktan yarattık, ol dedik oldu. El hakku min rabbike. İşte doğru olan budur. Efendim biyoloji adına ne derlerse desinler. İlim adına efendim bilmem falan e, şeyin biyoloğun bilmem neyin uydurduklarını kim mekteplerde çocuklara ders diye okutursa okutsun. Hak Cenab-ı Hakk'ın bildirdiğidir Fela teküm minel mümterin sakın şüphecilerden olmayın buyurdu Cenab-ı Hak doğrusu budur buyurdu işin doğrusu budur sakın böyle şuna veya buna bakıp şüphe etmeyin Hazreti İsa'yı Cenab-ı Hak Hazreti Adem'i topraktan yarattığı gibi onu da babasız olarak Hazreti Meryem'de Hazreti Allah ol dedi ve onun anne rahminde vücut buldurdu ve ondan sonra da dünyaya getirdi. Hazreti İsa budur. Yaratılışı böyledir buyurdu. Ha, gelelim onu bir gün gelip bugün bütün dünyada gençliği aldatan ve yanıltan işte Yahudiler aldı, kesti, çarmıha, çarmıha gerdi, şu oldu bu oldu. Hayır efendim bu da yalan. Bu da yalan ve yanlış. Şimdi yalan demekten daha ziyade yanlış demek lazım. Yanlış. Gerçekten bir adam kesildi. Hazreti Musa'nın devrinde öldürüldü. Evet ona işkence yapıldı ama o Hazreti İsa değildi. Peki işin doğrusu nedir? Nereden öğreneceğiz? Yine Kur'an-ı Kerim'de Bakınız Nisa Suresi diye bir sure vardır. Nisa suresi. Ha. Nisa suresinde Cenab-ı Hak 155. ayet-i de başlar ve aynen şöyle buyurur. Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Hak Yahudilere neden ceza verdi? Evvela, bakınız şurada daha evvelki ayet-i cellede buyurur ki Hazreti Allah Celle Celaluhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den müslüman devrimdeki müşrikler olmadık şeyler istediler. Olmadık şeyler istediler. Hatta dediler ki sen bize gökten şöyle elle tutulur bir kitap getir dediler. Peygamberimiz vahiy geliyor okuyor onlar dediler ki yok öyle şey dinlemiyoruz kitap getir kitap dediler. Değil bu hak bunu peygamberimizden bu isteği şöyle dile getirdi. Estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Yes'aluka ehlü'l-kitabi en tunzila aleyhim kitaben min semai Habibim, ehli kitap senden gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Böyle elle tutulur kitap bu Kur'an-ı Kerim vahiy olarak geldi, sonra yeryüzünde peygamberimiz tarafından yazdırıldı. Böyle değil, yazılmış gökten kitap istiyor, ehli kitap senden. Bunun üzerine buyurdu ki Cenab-ı Hak, ''Habibim üzülme, fegat se'elu Musa ekbera min zelike'' ''Onlar var ya buyurdu Cenab-ı Hak, o Yahudiler, Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istediler.'' Yani bu mantıksız ve akılsızca istekleri sadece senden değil Hazreti Musa'dan daha büyüğünü istediler Ne dediler Hazreti Musa'ya? Bakın Hazreti Musa'ya şöyle dediler Dediler ki cehraten. <gülüyor> Bizi Allah'a inanmayı mı davet ediyorsun? Evet o Allah'ı açıkça bize göster dediler Habibim bak sana ne diyorlar Sema'dan bize bir kitap getir diyorlar. Sen buna hiç üzülme. Bunlar ne akılsız adamlardır deme. Onlar Hazreti Musa'dan öylesini istediler ki Allah'ı bize açıkça göster dediler. Yani demek ki şimdi bizim bazı mekteplerde eskiden biz gözümüzle görmediğimize, elimizle tutmadığımıza inanmayız diyenler var ya. Bu iştah Hazreti Musa devrinde başlayan, Öyle mi? Bir takım inkarcıların görüşüymüş. Hazreti Allah'a davet etmiş Hazretin Musa demişler ki Erin Allah'e cehraten. Bize demişler, açıkça Allah'ı göster öyle inanalım. Bunun üzerine Cenab-ı Hak da feahazet humu saikatu bi zulmihim. Zulümlerinden dolayı onları öyle bir saika, öyle bir ceza, öyle bir efendim çarpma çarptı ki cezalandılar. Her biri büyük zararlara uğradı. Ondan sonra biz onları daha başka sebeplerden de cezalandırdık. Bakın diyor, bir Fibonacci misaghüm, Hazreti Allah'a verdikleri sözü tutmadıkları için cezalandırdık. Ve küfrihim bir ayatillehi, Hazreti Allah'ın ayetlerini inkar ettikleri için cezalandırdık. Ve katlihimül embiya e gayri hakkın haksız olarak peygamberleri öldürmeye kalkıştıkları için onları cezalandırdık. Ve kavlihim gulubüne gulf bizim kalplerimizde kılıf var, bizim kalplerimiz üzerinde efendim ee, bir örtü var. Onun için söylenenleri biz anlamıyoruz, kabul etmiyoruz dedikleri için cezalandırdık. Bel taba Allahu aleyha bi küfrihim, kafir olduklarından dolayı Hak kalplerini mühürledi. Fela minune illa Galile çok azı iman edebilecek. Onların pek çoğu inanamayacak buyurdu Hz. Allah. Evet. Daha ne için cezalandırdı onları ve bi küfrihim ve kavlihim ala Meryem'e bühtanen azime Hazreti Meryem'e iftira ettikleri, ona zina yaptın dedikleri için cezalandırdık. Öyle namuslu ve temiz bir kadını buyurdu Cenab-ı Hak. Ve kavlihim, şunu söyledikleri için cezalandırdık. Ne dediler? İnne <gülüyor> gatelnel mesiha ise Meryem'e Rasulallah. Allah'ın Rasulü, Meryem'in oğlu Hazreti İsa'yı öldürdük dedikleri için cezalandırdık. Öldürdük dediler. Bunun için cezalandırdık ama Cenab-ı Hak devam ediyor. Onlar öldürdük dediler. Ve me gateluhu, hayır öldüremediler. Ve me salabuhu, asamadılar. Ve lakin şu lakin onlara, onlara Hazreti İsa'ya benzeyen bir şey ortaya konuldu buyuruyor Cenab-ı Hak. Onlara Hazreti İsa'ya benzeyen bir şey ortaya konuldu. Şöyle oldu. Hazreti İsa'nın yanında Musevilerin bir ajanı vardı. Hazreti İsa'nın ne yaptığını onlara haber veriyordu. Hazreti İsa'yı öldürmeye karar verdiler. Bunun üzerine o ajan ben size onun bulunduğu yeri göstereyim diye çıkıp geldi. Hazreti Muz İsa'nın bulunduğu eve girdi ve onlara yol gösterdi. Evin içerisine girdi. girdi. Hazreti İsa'yı görüp Kapıya döndüğü zaman, kapıya döndüğü zaman gelin işte burada diye tam kapıda diğer Yahudiler onu tuttular, öldürdüler ve efendim şey yaptılar, işkence ettiler. Çünkü neden? Hazreti Allah tam içeriye girip de kapıya döndüğü zaman onun suretini Hazreti İsa'ya çeviriverdi. Şübbihellehum işte budur. Onlara Hazreti İsa'ya benzeyen bir teşbih yapı verdik hemen diyor. Ha. Böylece onu öldürdüler. Onu öldürdüler. Peki Hazreti İsa ne oldu? Cenab-ı Hak biraz aşağı ayeti devamında. Ha şu şeyi bitireyim onu ona öyle geçeyim. Ve innellazin aktelefu fihi nefişekim minhu. Bu mevzuda onlar ihtilafa ve şüpheye düştüler. مَا bihi min مِنْ Onlar bu mevzuda Hz. İsa'yı öldürdüklerine dair bir doğru dürüst bilgileri yok. اِلَّ اِلَّ zan. Ancak zanna tabi oldular. وَمَا قَتَلُوهُ يَكِينًا Yakinan Hazreti Muz İsa'yı öldüremediler buyurdu Hz. Allah. Ona benzer birini öldürdüler. Ondan sonra ne oldu? Şüpheye düştüler. Dediler ki yahu dediler eğer biz buraya gelen şu kadar adamdık mesela beş kişiydik evet geldik buraya eğer Hz. İsa'yı öldürdüysek bizim birimiz nereye gitti dediler biz dört kalmışız evet dört kalmışız bizim birimiz nerede e, Hz. İsa'yı öldürdüysek bizim beşimiz burada olması lazım ama öldürdüğümüzde aynı Hazreti İsa'ya benziyor yüzü baktılar ama vücudu benzemiyor dediler yüzü benziyor Böylece zan ve şüphe içerisinde oldular. Cenab-ı Hak en doğrusunu beyan etti. Bel muhakkak Rafa ahullahu illeyi Hazreti Musa, Hazreti İsa'yı Cenab-ı Hak kendi takdir ettiği yere refetti, kaldırdı. Rafa Arapçada rafa yukarı kaldırmak manasındadır. Öyle mi? Aşağıya indirmek vazadır vaza derler Araplar. Aşağıya indirdik derler. Rafaa demek yukarı yükseltti. Bel muhakkak Hazreti Allah rafaahu o Hazreti İsa'yı yükseltti. Kim Allahu Cenabı nereye? ileyhi Kendi takdir ettiği bir yere efendim semaya Hazreti İsa'yı yükseltti. Hazreti Resulullah Muhammedenil Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta Müslümin ve Buhari'nin müştereken rivayet ettikleri bir hadisi şerif vardır. Bakınız Ebu Hureyre Hazretleri tarikayla rivayet eder. Bu hususta Ehli Sünnet'in inancı budur. cenah Haz Yahudiler Hazreti İsa'yı kesemediler, asamadılar, ona bir işkence yapamadılar. Hazreti İsa'ya benzeyen birisidir öldürdükleri, yaptıkları burada yanlıştır. Yani iddiaları yanlıştır. Hazreti İsa değildir. Doğrusunu Hazreti Allah beyan ediyor. Hazreti Allah beyan ediyor. Resulullah şöyle buyurur. Buyurur ki, Ruhum yedi kudretinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki. Bakınız. Ruhum yedi kudretinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki. Meryem'in oğlu Hazreti İsa bir hakem bir adil olarak aranıza inecektir. Evet. Bakın ehli sünnet ve cemaat inancı budur. Ruhum yedi kudretinde olan Hazreti Allah'a yemin ederim ki Meryem oğlu Hazreti İsa adil ve bir hakem olarak aranıza inecektir. Ha ne yapacaktır? Putları kıracaktır buyuruyor Fahri Aylat. Putları kıracaktır. Domuzu öldürecektir ve cizye koyacaktır diyor. Ondan sonra Hazreti Allah ona bir müddet efendim hizmet ettirecek ve ruhunu ondan sonra da kabzedecektir. Onun ölümü de bu şekilde olacaktır. Nitekim Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa'ya hitaben onlar seni öldüremezler, seni öldürecek olan benim diyor Hazreti Allah. Seni teveffi edecek, teveffi, müteveffik ediyor. Seni ruhumu kabzedecek olan benim, onlar bunu yapamazlar diyor. İşte Hazreti Allah'ın Celle Celaluhu doğruyu ifade ettiği hakikat budur. Şimdi Rabbimiz böyle buyurduktan sonra bu mevzudaki söylenenlerin hepsi nedir? Yanlıştır. Yalan yanlıştır. Şimdi gelelim Hazreti Efendim şeye. İbrahim mevzuuna. Hazreti İbrahim mevzuunda da, Hazreti İbrahim mevzuunda da çok ihtilaflar vardır. Devri Saadet'te de böyle olmuştur. Devri Saadet'te de. Ve dediğim gibi Necranlı gelen Medine'deki Hristiyanlar da peygamberimize bu mevzuda Hazreti İsa'yı ileri sürmüş, Hazreti İbrahim'le alakalı birçok şeyler peygamberimize de intikal etmiştir. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti İsa'nın yaratılışını biraz önceki okuduğum İnne mesela İsa ayeti celilesinde ifade edildiği şekilde Necranlılara izah etmiş. Bu izahı yaptıktan sonra da yaptıktan sonra da yine Necranlılar kabul etmemişler. Peygamberimizi kabul etmemişler. Etmeyince Cenab-ı Hak peygamberimize şöyle buyurmuş. Habibim, sen bu doğruları anlattıktan sonra Femen Haçe kefihi mimbadica E Keminel ayım Bu mevzuda benim vahim bir verdiğim bilgiler size gelip işin doğrusu böylece anlatıldıktan sonra yine sana kafa tutuyorlarsa Yine seninle mücadele ediyorlarsa onlara şöyle bir tebliğ te talepte bulun. Bakın Resulullah Cenab-ı Hakkının emriyle talepte bulunuyor diyor ki Necranlılara, Hristiyanlara fequl habibim onlara de. Ne de taalem gelin gelin de Nedu, ebna'ene çocuklarımızı getirelim ve ebna'ekum siz de çocuklarınızı getirin. Siz gelin, biz de gelelim. Çocuklarımızı getirelim. Ve nisa'ene ve nisa'ekum hanımlarımızı bütün çoluk çocuğumuzu, ailelerimizi getirelim ve enfüsenâ ve enfüseküm efendim kendimiz de burada sümme bundan sonra neptehil hazreti Allah'a iltica edelim. Ne diyelim Cenab-ı Hakk'a? fenec'al lanetallâhi alel kazibin, Ya Rabbi kim yalan söylüyorsa ona lanet et ve cezanı ver diye iltica edelim. Var mısınız dedi Hazreti Allah. Allah'ın emriyle Resulullah. Buna ittihal derler. Resulullah Efendimiz yani lanetleşmek. Gelin çocuklarınızı, ailelerinizi hepsini getirin. Mevla'nın huzuruna hep beraber arz edeceğiz. Ya Rabbi kim yalan söylüyorsa lanetin onun üzerine olsun diyeceğiz. Necranlıların başındaki işi biliyordu. Bildiği için aman dedi böyle bir şeye girmeyin hepiniz helak olursunuz dedi. Kendi adamlarına. Hepiniz helak olursunuz. Böyle bir şeye girmeyin. Ne yapalım? Yine inanmazsanız da bunlarla bir anlaşma yapalım, bunlara bir vergi verelim. Bu vergi üzerine anlaşıp memleketimize dönelim ve böylece bir vergi ile efendim Peygamberimizle anlaşma yaptılar ve ayrılıp gittiler. Ayrılıp gittiler. Ondan sonra Cenab-ı Hak Hazreti İbrahim mevzuunda. Yahudiler derler ki Hazreti İbrahim bizden. Hristiyanlar derler Hazreti İbrahim bizden. Bizden. Bizim adamımız. Biz ona bağlıyız. Onu severiz. Bunun üzerine Hazreti Allah Celle Celaluhu yine Cebrail Aleyhisselam'ı gönderdi ve şöyle buyurdu. Habibim söyle ne de ne de ya ehlel kitap. Ey kitap ehli. Ey Yahudiler. Ey Hristiyanlar. Limetu haccu nefi İbrahim. Hazreti İbrahim mevzuunda niye mücadele ediyorsunuz? Öyle mi? Neye göre mücadele edip duruyorsunuz bizdendir diye? Bir defa vema unzileti tevratu vel incilü illa min badi. İncil ve Tevrat Hazreti İbrahim'den sonra indirildi sonra indirildi. Hazreti İbrahim'le alakalı İncil ve Tevrat'ta ne görüyorsunuz ki Bu, o Hazreti İbrahim bizdendir diyorsunuz. Bu bir defa akılsızca yapılan bir mücadeledir. Onun için Cenab-ı Hak bunu izah ediyor. İncil ve Tevrat Hazreti İbrahim'den sonra indi. Efe la Aklınız yok mu sizin dedi Cenab-ı Hak. Böyle söyle buyurdu peygamberimize. İncil ve Tevrat bu iki kelimenin manası nedir? Muhterem müminler Tevrat, Tevrat, İbranice, Şeriat ve Hak demektir. Bakınız Tevrat'ın manası İbranice, evet Şeriat ve Hak Kelam demektir. İncil, Süryanice, Süryanice, Göz Nuru demektir. Bu manalara gelir İncil ve Süryanice'dir. Şimdi böyle olunca Cenab-ı Hak buyurdu ki size en doğru bilgiyi ben şey yapayım bildireyim Habibim de ki onlara neye Hazreti İbrahim mevzuunda ihtilaf edip efendim mücadele edip, edip duruyorsunuz İncil'de Tevrat'ta Hazreti İbrahim'den sonra indirildi öyle değil mi? Hazreti İbrahim'den sonra indirildi sizin aklınız yok mu? bunun üzerine Cenab-ı Hak, Habibim onlara söyle, ha entüm haülai. Siz şöyle bir cemaatsiniz, şöyle bir insansınız. Ne oluyor? Siz kendisinde azıcık bir ilim olan hususta mücadele ediyorsunuz. Hiç ilminiz yok olan mevzularda da mücadele edip duruyorsunuz. Yani cahilsiniz. Bu mevzularda. Evet. O zaman şimdi siz bu mevzuları bilmiyorsunuz. Rabb'im bana beyan edecek, dinleyin ben size hakikatleri açıklayacağım de buyurdu Cenab-ı Hak. Ve bunun üzerine de Rabb'imiz açıklama yaptı. Bakın buyurdu ki, Ayet-i Celil'e Ali İmran Suresinin evet, 67. Ayet-i Cellesi. Ali İmran Suresinin 67. Ayeti. Bilmeyerek konuşuyorsunuz, doğrusunu Habib'im söyleyecek, dinleyin buyurdu. Estaizu Billah, Bismillahirrahmanirrahim. Mekene İbrahimü Yahudiyen. Hazreti İbrahim Yahudi değildir buyurdu Hazreti Allah. Ayet-i celile işte Ali İmran suresinin 57. Ayeti, 67. ayet-i cellesi. Mekene İbrahimü Yahudiyen. Hazreti İbrahim Yahudi değildir. Vele nasraniyen Hristiyan da değildir. Ya nedir? Velakin kâne Hanifen müslimâ Velakin tam ve doğru bir müslümandır Hazreti Allah böyle buyuruyor Yahudi değildir, Hristiyan da değildir Ya nedir? Müslümandır, müslüman Ve mâ minel müşrikin Müşrik de değildir Hazreti İbrahim Yahudi değil, Hristiyan değil, müşrik değil Nedir? Bir müslümandır doğru bir Müslümandır. Hanif bir Müslüman. Öyle mi? Ondan sonra devam ediyor. Peki Hazreti İbrahim'e en yakın olan kimdir? İn ayeti celle'nin bunu takip eden ayeti celle. İnne evlen nasibi İbrahim'e insanların Hazreti İbrahim'e en yakın en yakın onun yolunda olan kimdir? Lellezine tebeuhu onun devrinde yaşayıp Hazreti İbrahim'e tabi olanlardır. Efendim? Hazreti İbrahim'e en yakın olanlar, en yakın olanlar, Hazreti İbrahim'in devrinde yaşayan ve ona tabi olanlardır, iman edenlerdir. Ondan sonra, ve hezen nebiyyü, şu Hazreti Muhammed'dir. En yakın olan. vellezine amenu, Hazreti Muhammed'le beraber iman edenlerdir en yakın olan. Buyurun işte Hazreti İbrahim'in dostları burada. Kur'an-ı Kerim her şeyi açıkça ortaya koymuştur. Ne diyor? Hazreti İbrahim Yahudi değil, Nasara değil, Müşrik değil. Nedir? Tam bir Müslümandır. Hazreti İbrahim'e insanların en yakın olanı kimdir? İnne evlen nasi, İb e, bir İbrahim'e Hazreti İbrahim'e en yakın olanlar lellezine tebeuhu onun devrinde yaşayıp ona tabi olanlardır ve hazen nebiyyü şu Hazreti Muhammed'dir vellezine amenu o Hazreti Muhammed'le beraber iman edenlerdir Hazreti İbrahim'e yakın olanlar da bunlardır bunu kim şehadet ediyor? Hazreti Allah Allah'a çok şükür Allah'a kötü. Vallahu veliyul müminin Hazreti Allah müminlerin dostudur, velisidir. E peki bu ehli kitap dediğimiz Yahudi ve Hristiyanlar, hahamlar efendim papazlar vesaire ne koşuşup duruptur? Nedir uğraşmaları? Vetbet arzu ediyorlar diyor Cenab-ı Hak. Bakın ayeti i devamında vetbet onlar arzu ediyor kim taifetüm min ehlil kitap ehli kitaptan bir topluluk arzu ediyor neyi arzu ediyor Lev şu ümmeti Muhammed'i bir sapıtabilsek diyor bak hazreti Allah'ın bildiğim şu ümmeti Muhammed'i bir saptırabilsek onları hazreti Muhammed'in yolundan bir çıkarsak diyor ama ey ümmeti Muhammed siz peygamberiniz Hazreti Muhammed'e bağlı oldukça, siz Hazreti Kur'an'a uydukça şunu bilin ki ve meyuzulluna o ehli kitap sizi saptıramaz en enfüsehüm ancak kendi nefislerini saptırırlar ve mayesurun bunun da farkında değillerdir buyuruyor Cenab-ı Hak. Sapıtan onlardır diyor. Yoksa siz Kur'an'a ve Hazreti Muhammed'e Tabi olduğunuz müddetçe Hiçbir zaman sapmazsınız Şimdi Ayet-i celileler bu Gelin işin akıl ve mantık tarafına Dini Hazreti Allah vazetliğine göre Dini gönderen O olduğuna göre Şimdi din namı altında inanışlara bakın Hristiyanlık Üç ilah inancına sahip Üç ilah Musevilik, bir Allah'a inanıyor ama Allah bizimle diyor. Bizi tercih etmiştir diyor. Bizim tarafımızı tutmuştur diyor. İslam, Müslümanlar, Hazreti Allah birdir, vardır, birdir, bütün alemlerin Rabbisidir diyor. Öyle mi? Şimdi dini Hazreti Allah gönderdiğine göre, Hristiyanlara dönüp, ben üçüm beni böyle kabul edin. Musevilere dönüp ben birim ama sizin tarafınızı tutuyorum Müslümanlara da ben birim, var ve birim bütün alemlerin Rabbisiyim diye böyle birbirini tutmayan beyanlarda bulunmasına imkan var mı muhterem müminler? Yoktur böyle şey Demek ki aklen ve mantıken yeryüzünde din namı altındaki bu inanışların hepsinin hak olmasına imkan yoktur Akıl ve mantık buna imkan vermez. Ha, vermez de bazı yerleri memnun etmek için zorlayabilirsiniz. O ayrı şey. Ama akıl ve mantığın imkan vermediği budur. Peki o zaman hak din nedir? Hak dini Cenab-ı Hak bu Kur'an-ı Kerim'de 14 asır evvel Peygamberimiz Arafat'ta vakfe, vakfe esnasında ilan etmiş. Buyurmuş ki Estaizu billah, bismillahirrahmanirrahim. El yevme ekmeltü leküm dineküm dininizi ikmal ettim ve etmemtü aleyküm nimeti nimetlerimi tamamladım ve razıytü lekümül İslam'e dina din olarak da islama razı oldum. İşte hak olan din böylece ilan edilmiştir. Başkası nerede ne ararsa arasın. Hazreti Allah Celle Celaluhu böyle buyurduktan sonra hak olan din İslam'dır. Allah-u bu dini hepimizde bizi bu dinin içerisinde muhafaza buyurarak öbür aleme dinimiz İslam, kitabımız Hazreti Kur'an, Peygamberimiz Hazreti Muhammeden'il Mustafa diyerek ve bu inançla yaşamak ve ruhumuzu da imanı kamil ile teslim etmek nasibi müyesseriyiz. İşin hülasesi ayeti celil e ve hadisi şeriflerin ışığı altında doğrusu bundan ibarettir. Onun için papaz şunu demiş efendim bilmem falan ee, haham bunu demiş bunların hiçbirisi bir kıymet ifade etmez. İşin doğrusu budur. Ya Rabbi bize hakkı hak olarak anlayıp hakka tabi olmayı batılı batıl olarak öğrenip batıl ve yanlışlardan da kaçınmayı nasibi müyesser lillahil fatihah